1034 numaralı konu, imanı yenilemek, Allah'ın Resulü imanınızı yenileyiniz dedi, ey Allah'ın Resulü, biz imanımızı nasıl yenileyeceğiz, dediler, Hazreti Peygamber, la ilahe illallah sözünü çokça tekrarlayınız, buyurdular.